Yurt dışında yaşıyoruz. Şoklama yöntemiyle kesilmiş hayvanların etini yemek caiz midir? Evet. E, şimdi bir, affedersiniz, hayvan ölmediği sürece e, bu hayvanın eti yenilebilir. E, deniliyor ki, efendim, e, şoklamada e, hayvan ölüyor, öyle iddia ediliyor. E, şayet ölüyorsa, yani biz hükmümüzü de ona göre veriyoruz. Ölüyorsa artık bu murdar hare gelmiştir. E, murdar hare gelmiş olan bir hayvanın eti de yenilemez. Çünkü Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Hürriyet aleykumul meytetü. Murdar hare gelmiş olan hayvanların etini yemek size haram kılınmıştır. Eğer şoklama yöntemiyle hayvan ölmüyorsa sadece elektrikle böyle biraz baygın hale geliyorsa ya da gücünü kaybediyorsa ama ölmüyorsa o zaman onun eti yenilebilir. Şimdi uzmanlar bize söylüyor ki biz bu konuyu tabii ki araştırıyoruz. Hı hı. Uzmanlar bize söylüyor ki şoklama esnasında hayvana çok yüksek miktarda elektrik voltajı verilmiyor. Dolayısıyla diyelim ki bir hayvan şoklandı. Sonra siz onu kesmekten vazgeçtiniz. Hayvan kalkıp gidebiliyor diyor. Yani kendine gelebiliyor. Kendine gelebiliyor. Oradan diyelim ki serbest bıraktığınız hayvanı, hayvan kalkıp gidebiliyor oradan diyor. Ama e, iddia ediliyorsa, e, yani şoklama yapıldıktan sonra bu hayvan ölmüştür diye karar veriliyorsa artık onun eti yenilemez. Bu ölçüyü iyi ayarlamak evet. lazım. Peki hocam. Ama fazla da vesveseli olmamak gerekir. Yani kesin olarak biliyorsak öldüğünü o zaman yenilmez. Ee, buradan ahkam kesmek kolay. Türkiye'den ahkam kesmek kolay. Yabancı ülkelerde o ülkelerin kanunları var. Siz hayvanları böyle boğazlayarak kesemezsiniz. Diyor ki illa ki bunu şoklayacaksın diyor. Ondan öyle keseceksin diyor. Onun kanunu öyle. Şimdi e, birtakım insanlar e, yasa dışı şeyler yapıyorlar. Yakalanıyorlar. Ceza alıyorlar. Para cezası alıyorlar. E, bu kadar da e, riske girmemek lazım. Efendim, e, şayet hayvan ölmüyorsa rahatlıkla onun etini yiyebilir.